يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة والخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا غولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز الزن عظيما أما بعد Fa hadith kitab ve khair hadi Muhammed sallallahu alaihi ve şer al umur ve kulla muhtetan bidha ve kulla ve Bu hafta değerli kardeşlerim inşallah 26. Konu ve 51. Dersi göreceğiz. Dersiniz ensarın biati sonra biatının akabinde Medine'ye ilk hicret eden kimseler Buna ilgili konuyu göreceğiz inşallah bu ensarın kahramanları yani aleyhissalatü vesselama biat edenler hak emniyet ve selamet peygamberine biat eden bu kimseler Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Aleyhisselatü vesselam'a canlarıyla, manlarıyla ve her türlü değerleriyle ile o değerleri feda etmekle ahd ettiler ve söz verdiler. Yani bunun üzerine beyatlaştılar. Yani hakdini, hakdini yüceltme, ona yardım etme hususunda. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle bu Ensar'ı dininin bekçiliği, koruyuculu, koruyuculuğu ile şereflendirdi. Ensar bu dinin korunmasıyla şereflendi. Ve aynı zamanda onların geleceği bu dinin, İslam'ın geleceği ile alakalandırıldı. Allah Azze ve Celle ona bağladı. Ensar aleyhissalatü vesselam ile o akabedeki karşılaşma ve buluşmasından ayrılınca insandan ve cinden olan şeytanlar biliyorsunuz şeytan hem cinden olur hem de insandan olur. Yani şeytanlaşmış insanlar var. Kur'an-ı Kerim de buna zaten delalet eder. Birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de insanlardan şeytanlar olduğuna işaret eder. Ve müneşşeyyatini münel cinni vel ins gibi ifadelerle. Yani insanlardan ve cinlerden şeytanlardır. İfadesi geçer Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu insan ve cin şeytanları insan ve cin şeytanları rahatsız oldular. Bu meleklerin şahitlik ettiği alemlerin Rabbinin de Azze ve cel, razı olduğu bu beyat, bu ahd ve biate yani şeytanlar rahatsız oldular. Bu rahatsızlığı geçtiğimiz hafta kısa olarak dile getirmiştik. Şimdi biraz detaylı olarak söyleyeceğim inşallah. Ahmet İbn-i Hambel, Rahmetullah Aleyh'in Ka'ab'dan ettiği bir hadiste bakın ne diyor. Ka'ab radıyallahu an, anlatıyor. Ensardan birisi. Biz diyor aleyhissalatü vesselam beyatlaştık, sözleştik. Sözleştiğimiz vakit Akabe'nin baş tarafında o Akabe, Mina'daki bir bölgenin ismi. Orada şeytanın diyor sesini işittim. Yani daha önce hiç işitmediğim derin bir sesle şeytanın diyor şöyle bağırdığını işittim diyor. Ya ahlı Cebacıp, yani ey ey konaklayan kimseler, Mekkelilere e, sesleniyor tabii. Ey menziller sahibi, evler sahibi kimseler, sizin aranızda müzemzem, müzemzem yani yerilmiş kimse, Ali vesselam Sünnetim müzemzem vardır ve onun beraberinde de sabiler vardır. Sabilerle kast edilen o zaman dininden, atalarının dininden dönen kimselere sabi diyorlar. Yani sizin dininizden çıkmış, başka bir dine girmiş kimseler vardır. Yani İslam kastediliyor tabii. tabi. Onların kendilerine göre ise dinlerinden çıkmış sabi oluyorlar. Sabiler vardır. Size karşı harp için birleştiler, savaş için birleştiler diye şeytan Böyle bir nara atıyor. Bağırıyor yani. Aleyhissalatü vesselam tabii bunun farkına varınca diyor ki bu işte Ezubul akabe Akabenin اَزُب' adındaki İbn-i İbn Eziyb adındaki şeytanıdır diyor. Dinle ey Allah'ın düşmanı diyor buna. Senin için bir vakit bulacağım diyor. Senin için bir fırsat Yakalayacağım diyor aleyhissalatü vesselam. Yani seninle hitaplaşacağız demek bu. Sonra Sana diyor ki yüklerinizin, eşyalarınızın, konaklarınızın yanına dönün. Onlar da dönüyorlar. Onların içerisinden El-Abbas ibn Ubade ibn-i Nahl ibn-i Nal'de diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor yarın eğer sen dilersen biz kılıçlarımızla Mina ehlinin üzerine hücum ederiz. Yani onların e, hakkından geliriz manasında. Onların üzerine hücum ederiz dileriz. Ali Vesselam da ben bunu emretmiyorum. Diyor. Çünkü daha savaş emri gelmemiş. Biz diyor Kâb hadisi rivayet eden e, yüklerimizin yanına, eşyalarımızın yanına döndük. Sabah oluncaya kadar uyuduk. Sabah olunca erkenden Mekke'nin ileri gelenleri diyor, bizim konakladığımız yerlere geldiler ve dediler ki, Ey Maşar el -Hazraç. yani Ey Hazreç topluluğu, bunlar Medine'den gelen Hazreçliler, Ensar. Ey Hazreç topluluğu, Selam. Aleykümselam ve Aleyküm. Aleyküm. Muhakkak ki, sizin, bizim şu arkadaşımız, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorlar. Bizim şu arkadaşımızı, bizim içimizden çıkartıp ve bize karşı savaş üzere beyatlaştığınızın haberimize ulaşmıştır. Mekke'nin müşrikler söylüyor bunu ileri gelenler. Vallahi diyorlar, vallahi sizden bizimle onun arasını yani Muhammed'in arasını arasını ayırıp yani savaş çıkartacak Bizimle onun arasında bir savaş çıkartacak Araplardan hiçbir kimse yok ki biz ona biz ona kızmayalım. Yani en çok kızdığımız kimse, en çok kendisine bu ettiğimiz kimse Araplardan bizimle onun arasında sizden yana savaş çıkaracak kimsedir. Biz buna çok kızarız diyorlar müşrikler. Bu arada Ensar'ın içerisinde bulunan, müşriklerden olan kimseler hemen ortaya atılıyorlar diyorlar ki böyle bir şey söz konusu değil yani biz bunu yapmadık ve biz böyle bir şey de bilmiyoruz diye Allah'a yemin ediyorlar o Ensar'ın müşrikleri diyor ki Kâb doğru söylediler çünkü onların bizden haberleri yoktu diyor yani Müslüman olan Ensar'dan Bizlerden haberleri yoktu. Bizim yaptığımız şeyden, bizden sadır olan, yani gidip aleyhissalatü vesselamla beyatlaşmamızdan o bizim müşriklerimiz, bizle beraber Medine'den gelen müşriklerin haberi yoktu. Ondan dolayı da Allah'a yemin ettiler, biz böyle bir şey bilmiyoruz diye. Bunun neticesinde de, bu rivayet edilen hadisin neticesinde de, müşrikler inanıyorlar ve geri dönüp gidiyorlar. tabi e, bu habere Ensar e, hayret ediyor ve bu haber böyle bir şeyden dolayı e, rahatsızlık hissediyorlar, hoşlanmıyorlar böyle bir şeyden tabi e, harp bir hiledir a.s.m'in hadisi var bu hususta ileride inşallah gelecek onlar bu hususta yani Ensar sukut ediyor ama işi bilmeyen, olaydan haberdar olmayan müşrikler ise bizim böyle bir şeyden haberimiz yok deyince Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle başlarından uzaklaşıp gidiyor müşrikler. Daha sonra bu Ensar'ın kabireleri beyatlaşıp demek ki hac işlerini de bitirince Medine'ye doğru yol açınca yol alınca müşrikler haberin doğru olduğunu yani gerçekten biat olayının gerçekleştiğini ee, inanıyorlar. Böyle bir haber ortaya çıkıyor. Doğru olduğunu kanaat edince hemen peşlerine adam gönderiyorlar. Ensarın peşlerine. Ve iki tane Ensardan olan iki kişiyi yakalıyorlar. Birisi Sa'd bin Ubadeh. Diğeri de El-Münzir ibn-i Amr. Munzir ibn Amr bu müşriklerin elinden bir şekilde ne yapıp yapıp kurtuluyor. Ama bu saat evini o badeh kurtulamıyor. Onu yakalıyorlar. Yükünün kemeriyle, ipiyle elinin boynuna bağlıyorlar ve perçeminden anlından, anlında da böyle saçları çok olan birisiymiş ön tarafta. Oradan tutup sürükleye sürükleye döverek Mekke'ye getiriyorlar. Sonra bu sah sahabi, bu ensarı Muhtim bin Adi ve Haris ibn Harp görünce müşriklerden Mekke'de onların elinden yani Sa'd ibn sürükleyip getiren, işkence eden elinden kurtarıyor. Ondan sonra da bırakıyor. Çünkü bir ifadeye göre Sa'd ibn-i Übade, müşrikler Medine'ye geldiği zaman onların mallarını koruyan birisi. Yani işinde, işin sonunda en de sonunda onlara Sa'de ibn-i Bade'ye muhtaçlar. İşleri düşecek. Veyahut da daha önceden işlerini halletmiş birisi. Ellerinden kurtarıyorlar bu iki adam müşriklerden ve bırakıyorlar. Bu arada Ensar aralarında yapıyor, yani görüşüyorlar. Ki kendilerinin ileri gelen birisi, efendisi yakalanmış demek kiye götürülmüş durumda. Gidip onu almak için meşvere yapar bir de bakıyorlar ki Saad ibn Ubade yanına çıkıp geliyor ve hepsi birlikte geriye kimse kalmaksızın Medine'ye gidiyorlar ve Medine'ye ulaşıyorlar. Bu Akabe Biat'ın arkasından gerçekleşen bir olay. Bundan sonra artık Medine'ye ilk hicretler başlıyor kardeşler. İlk Müslümanlar, ilk hicret eden Müslümanlar daha doğrusu kalplerinde, göğüslerinde hicret olayını böyle diri tutuyorlar. Yani hicretin geleceğini, hicretin hicret emrinin verileceğini ee, Biliyorlar ve bunun için bir hazırlık yapıyorlar. Daha önce de zikrettiğim gibi biliyorsunuz, bundan önce de Habeşistan'a hicret edilmişti. Yani içlerinde böyle bir e, his var, böyle bir duygu var. Kalpleri adeta, akıllar adeta bununla parlıyor. Böyle bir e, emrin gelmesiyle. Ve biliyorlar ki onlar, hicret edecek kimseler, kendileri aydınlık ve parlak günler bekliyor buna kesin kesin inanıyorlar hicret edeceklerini ve darul harb denen Mekke'den harp yurdundan ayrılacaklarını emniyet kuvvet güç beldesine zulümden acınadan kurtulup oraya gideceklerine itikad ediyorlar inanıyorlar işte bu ilk hicretin müjdelerini aleyhissalatü vesselam Buhari'de gelen bir hadiste şöyle veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ayşe radıyallahu anhadan rivayetle. Bana diyor, iki kara taşlık arasında bir hurmalık bölge ama çorak bir bölge gösterildi. Yani rüyamda böyle bir bölgeyi, muntıkayı, beldeyi gördüm. Orası yani taşlık bir arazidir diyor. Buraya hicret eden kimseler hicret ettiler. Ve Habeşistan'a hicret eden kimselerin hepsi de oraya hepsi oraya hicret ettiler diyor. Bir rivayete böyle. Diğer bir rivayette Ebû Musa'nın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben uykumda Mekke'den İçerisinde hurma olan, yani hurma ağaçlarının bulunduğu bir beldeye hicret ediyor, ettim, rüyamda diyor. Ve korkum, zihnim diyor, Yemame ya da Hecer bölgesine hicret ettiğimi düşünürken, bundan korkarken, zihnim bununla meşgulken, birden diyor, Yesrib, yani Medine'ye hicret ettiğimi anladım diyor. Bu Buhari'nin şarihlerinden şerh edenlerden bir tanesi İbn Teym diyor ki: Nebi Aleyhissalatu vesselam sanki ona diyor hicret yurdu, hicret edeceği mekan bir takım sıfatlarla hem Medine yani bugünkü Medine şehri eski ismi Yesrib olan şehir hem de başka yerler bir arada gösteriliyor. Sonra da ona açıkça Medine'ye gideceği ve oranın sıfatı, Medine'nin özelliği yani, hicret edilecek yer açıkça belirtiliyor. Diyor. Önce rüyasında böyle e, bir karmaşıklık söz konusu. Aleyhissalatü Vesselam korkuyor hatta, acaba Yemame bölgesine veya Hecere mi gideceğim diye. Sonra açıkça ona Medine'ye hicret ede edeceği bildiriliyor. Evet, Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında geliyor bu hadisler. Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin ismini değiştiriyor kardeşler. Neden? Çünkü orada cahiliye kalıntılarından hiçbir şey kalmasın diyor. Cahiliyenin izlerinden bir şey kalmasın diyor. Biliyorsunuz Hazrec ve Evs kabileleri müşrik. İslam'a girmeden önce müşrikler. Yemen'den gelme Sebe kabilesinden e, geliyor soyları ama müşrikler yani. Tabi Medine'de Yahudiler de var. Onun için aleyhissalatü vesselam oranın ismini Taybe diye. Yesrib ismi. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde geçer. Yesrib diye. Yetrib. Taybe diye oranın ismini değiştiriyor. Yani orada İslam devletini imanın e, hayat bulması e, için yani yeniden bir şeye başlamak için ismini değiştiriyor ve Taybe koyuyor. Buna Müslim'de gelen, Cabir bin Semura'dan gelen hadis delalet ediyor, işaret ediyor. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam şey Cabir bin Abdullah Cabir bin Semura Medine'yi insanlar Yesrib diye isimlendiriyorlardı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onu Taybe diye isimlendirdi. Başka rivayette ise muhakkak Allahu Teala Medine'yi Ta'be diye isimlendirdi diyor. Bunlar hep gelen isimler, sahih isimler. Sahih rivayetler. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam bu Medine ehline, yani ensara kardeşlerim, dinine yardım eden, kendisine yardım eden kimselere, hakkın askerlerine, İslam devletinin koruyucularına, senada bulunuyor, onları övüyor. Ki orada Medine'de İslam sancağı dalgalanacak, ve İslam'ın ezanı, çağrısı ezan, çağrı demektir. Çağrısı mescitlerden orada ilk defa haykırılacaktır. İşte bu yüce ses, yani ezan çağrısı, yeryüzünde tekrar tevhidin, İbrahim aleyhisselamdan sonra tevhidin, yeryüzünde tekrar avdet edeceğini, tekrar döneceğini, tekrar canlanacağını, ve tağutların, tağutların tuğyan eden kimselerin ise burnunun yere sürtüleceğinin bir göstergesi, bir müjdesiydi. Onun için aleyhissalatü vesselam oradaki sahabeleri, ensara, övgülerde bulunuyor. Diyor ki bir hadiste bakın, Levle'l hicretu, levle'l hicretu le kuntu imre'en minel ensar. Eğer hicret olmasa ben ensardan birisi olurdum. Tabi burada kastedilen alimlerin ifadesiyle e, sadece ensara bir övgüdür. Yani ensarın değeri onların kıymetini bildiren bir ifadedir. Yoksa aleyhisselatü vesselam soy olarak ensardan olurdu manasını kastetmiyor. Onun soyu zaten yücedir. Allah azze ve celle soyunu seçmiştir. Buradaki kastedilen kast şey ensarı övmesidir. İşte bu şekilde ensarı övüyor, sena ediyor. Daha nice hadislerde geldiği üzere. İlk hicret kardeşlerim başlıyor. İlk hicreti yapan kimseler muhacirden Ebu Seleme Abdullah Esed. Ebu Seleme İbni Abdül Esed. Abdul Esed. Bu adam Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, Ümmü Seleme'nin eşi. Ümmü Seleme'nin kocası. Ebu Seleme, Ümmü Seleme ve iki oğluyla birlikte ilk defa hicrete kalkan, hicrete e, başlayan kimselerden biri. Onun için Ümmü Seleme diyor ki Ebu Seleme kocası vefat ettiği zaman hangi Müslüman Ebu Seleme'den daha hayırlıdır ki diyor. Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk hicret eden kimsedir. İlk hicret eden evdir, onun evi diyor. Evet. Burada da Ebu, şey, Ümmü Seleme ilk hicret eden kimselerin kendileri, kendi ailesi olduğunu söylüyor. Ümmü Seleme ve anh, Vesselam'ın eşlerinden Aişe radıyallahu anhadan sonra en çok hadis rivayet eden bir sahabe kadın. Evet. İbn İshak tarihçi. Ce tarihçisi diyor ki Ömü e, Ebu Seleme bir e, ikinci Akabe biatından büyük Akabe biatından bir sene önce diyor Ebu Seleme hicret etti. O bu şekilde ifade ediyor. Ve e, muhacirlerin ilkleri hicret eden ilk kimseler bun, bunlarla birlikte Musab ibn-i Umeyr i̇bn Mektum i̇bn Mektum'u biliyorsunuz değil mi? i̇bn Ümmü Mektum Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerinden biri ve âmâ birisi Abese Suresi onun hakkında inmiş bir sahabi aleyhissalatü vesselam Medine dışına çıktığı zaman bazen onu vali tayin edermiş. Çok değerli bir sahabe. Radıyallahu anhüm ve arzahım. Bu iki kimse yani Musab ebni Umeyr ve Ümmü Mektum Medinelilere Kur'an öğretiyorlar. Sonra Medine'ye bunların peşinden Bilal, Sad ve Ammar ebni Yasir radıyallahu anhum Bunlar hicret ediyorlar. Sonra da içlerinde 20 kişinin bulunduğu bir grupta Ömer radıyallahu anh muhacirlerden Ömer radıyallahu anh hicret ediyor. 20 kişilik bir grup içerisinde. Bunu rivayet eden Berra radıyallahu anh diyor ki bu hadiste sahiptir Buhari'de. Bize diyor ilk gelen kimseler Musab bin Ümeyr ve İbni Ümmü Mektum'dur. Onlar insanlara Kur'an öğretiyorlardı. Bilal, Sa'd ve Amr e, Ammar bin Yasir de daha sonra geldiler. Sonra da 20 kişilik bir grup içerisinde Ömer radıyallahu an bize geldi diyor. Medine'yi kastederek. Bu hicret esnasında kardeşlerim Ümmü Seleme radıyallahu an ailesi, bizatihi kendisi, çocukları öyle veşahatlar, öyle sıkıntılar çekiyorlar ki, subhanallah Ümmü Seleme radıyallahu an. bakın onu nasıl ifade ediyor. Ben olayı şöyle biraz özetle anlatacağım inşallah. Evet. Ebne Hişam'ın Hasan Bey senetle rivayetinde müminlerin annesi Ümmü Seleme, müminlerin annesi neden müminlerin annesi? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri müminlerin annesidir. Ahzab suresinde geldiği üzere. Onun eşleri müminlerin anneleridir diyor. Kocası öldükten sonra Aleyhisselatü Vesselam onunla evleniyor. Diyor ki Ümmü Seleme radıyallahu anh Ebu Seleme diyor yani kocasını kastederek bunlar hep birer künyedir. ...çocukların ismiyle... ...küngeleniyorlar... ...babaya Ebu... ...anneye de Ümmü... ...yani Selemanın babası Seleme'nin annesi olmuş oluyor... ...anlaşılsın diye özellikle açıkladım... ...Ebu Seleme... ...Medine'ye... E, ...hicret için yola çıkıyor... ...devesini hazırlıyor... ...ondan sonra... ...ve... ...eşi Ümmü Seleme'yi devenin üzerine... ...bindiriyor... ...çocuklarını da bindiriyor... ...iki tane oğulları var... <gülüyor> Yolculuğa başladıkları sırada El-Muküye İbni Abdullah İbni Amr İbni Makzume yani Makzume oğullarından Ümmü Seleme'nin kabilesi oluyor bu. Makzume oğullarından bir takım insanlar geliyorlar ve <gülüyor> Ebu Seleme'ye diyorlar ki kadının kocasına hadi seni anladık sen kurtulacaksın da bu kadını niye bizden alıp götürüyorsun? Yani neden götürüyorsun? Hicret ettiriyorsun diyorlar. O zaman onlar bir şey Kadını bırakmak istemiyorlar. Kabilesi. Hadi seni anladık da bu kadını nereye götürüyor? Yani bizden habersiz dercesine adeta. Ebu Selemen'in elinden devenin yularını alıyorlar. Ondan sonra <gülüyor> ve bırakmıyorlar. Ümmü Seleme'yi hapsediyorlar. Bu arada Ebu Seleme'nin kabilesi geliyor. Ebu Seleme'nin kab kabilesinden bir grup. O da Beni Abdul Esed. Onlar gelince, onlar da diyorlar ki, vallahi diyorlar, sizler ey e, mahsume oğulları, Siz bu kadının kocasından ayırdınız. Bu kadının çocuklarını biz size bırakmayacağız diyorlar. Çocuklar hususunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Çocukları almaması çekişiyorlar ve nihayetinde Abdul Esed oğulları o iki oğlanı, iki çocuğu alıyor götürüyorlar. Ümmü Seleme'yi de maksumavulları kabileti hapsediyorlar. Ebu Seleme'yi, kocasını da bırakıyorlar, o Medine'ye gidiyor. Orada ayrılık başlıyor. Diyor ki, Ümmü Seleme radıyallahu anha, o vadide, Eftah vadesinde diyor, çıkar, akşama kadar oturur, akşama kadar böyle ağlardım diyor. Sabah erkenden çıkar, Eftah vadesinde oturur, Akşam oluncaya kadar ağladım, ağlardım diyor. Böyle diyor yaklaşık bir sene kadar geçti. Allahu akbar. Hicrete başlıyor ama gidemiyor. Sonra diyor bana, benim yama diyor, beni amcamın oğullarından birisi uğradı diyor. Amca oğullarından birisi geldi. Benim bu halimi görünce bana merhamet etti, acıdı. Ve bu Muqira oğullarına ben mahsumeye dedi ki şu miskin olan şu aciz miskin olan kadını diyor neden çıkartmıyorsunuz neden onu salı vermiyorsunuz diyor Siz diyor onun ve kocasının ve çocukların arasına ayırdınız onu bırakın diyor Onlar da diyorlar ki onlar da merhamete geliyorlar tamam diyorlar gidebiliriz, Kocan yanına git yani medineye git diyorlar. Kadın da hemen binetini alıyor. Bu arada Abdul Esed oğulları yani kocasının kabilesi de o iki çocuğu getirip teslim ediyor. Ümmü Seleme o iki çocuğu önüne alıyor. Başlıyor yolculuğu. İki çocuk ve bir kadın. Diyor ki ben diyor acaba ulaşır mıyım bilmiyordum diyor. Sonra Tena'in denen bölgeye geldiği zaman Mekke'ye iki fersahlık mesafedeki bir yer. Yakın bir yer. Orada Osman bin Talha ibni Ebi Talha ile karşılaşıyor. Bu adam ona diyor ki Ey Ebi Ümeyye'nin kızı Yani ismini söylemiyor. Ey Ebi Ümeyye'nin kızı Babasının ismi bu. Nereye gidiyorsun diyor. Ümmü Seleme'ye, radıyallahu anh'a. Diyor ki Medine'ye, hocamın yanına gitmek istiyorum. Senin beraberinde bir kimse var mı? Yani erkeklerden biri var mı? deyince, sadece Allah var ve şu iki çocuğum var, başka kimse yok diyor. O da diyor ki ona, Osman i̇bn Talha, vallahi sen terk edilecek birisi değilsin diyor. Ve devletinin yularını tutuyor, Ümmü Seleme'nin ve yola, hızlıca yola koyuluyorlar. Diyor ki Ümmü Selim'e radıyallahu anh'a Ne zaman bir yerde konaklasak deve ıhtırır yani çöktürür Ondan sonra uzaklaşır Ben indikten sonra tekrar gelir Deveyi alır Sonra benden uzaklaşır Bir ağacın altına çekilir Orada istirahat ederdi diyor Ta ki Medine'ye varıncaya kadar hep böyle oldu diyor. İstirahatımız bitince diyor Gelir arka arka diyor Böyle geriden geriden, uzaktan uzaktan gelip benim bindikten sonra devemin üzerine bindikten sonra yaklaşır. Devenin yularını alır ve o şekilde beni diyor, bebeğiyle birlikte sürerek götürür diyor Medine'ye varıncaya kadar böyle yaptı diyor. Vallahi diyor bu Osman bin Talha'dan insanlar içerisinde daha kerim, daha güzel, daha iyi bir insanla karşılaşmadım. Bundan daha iyi bir arkadaşla karşılaşmadım diyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle bu güzel kadına, bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olacak kadına böyle bir değerli yolcu nasip ediyor. Onu koruyarak götürüyor Medine'ye. Kuba'ya geldiği zaman diyor ki Osman İbni Talha, işte senin eşin kocan bu şehirdedir. Git selametle diyor. Allah'ın bereketi üzere o şehre gir, yani Medine'ye gir, kocan buradadır diyor. Allah Allah. Ve Ümmü Seleme radıyallahu anha Kocasının yanına varıyor. Osman bin Tanha da Onu bırakınca Mekke'ye geri dönüyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki Vallahi diyor İslam'da İslam'da Ev ahalisine Ümmü Seleme'nin ailesine isabet eden musibetten, beladan daha fazla musibet isabet eden bir bela isabet eden ev bilmiyorum diyor. Ve ben diyor Osman İbni Talha'dan daha değerli bir arkadaş, daha değerli bir yol arkadaşı da bilmiyorum diyor. Evet Allah Azze ve Celle Ümmü Selema radıyallahu anh Bu sıkıntıları geçiriyorlar Bakın daha hicret esnasında Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar Daha niceleri Onlar, Onlardan biri de Ömer radıyallahu anh O da başka yönüyle Başka bir açıdan sıkıntı çekiyor İki arkadaşının fitneye düşmesinde Bakın Ömer radıyallahu anh ne anlatıyor Diyor ki biz hicret için Medine'ye hicret için hazırlandık. Üç kişiydik. Ben vardım diyor. Ayyâş ibni Ebi Rabia ve Hişam ibni As. Onlarla sözleştik diyor. Tenadub adındaki bir yer. Bu bir ağacın ismi oluyormuş. Ve burada da e, bir dere var. Gölet gibi bir şey dere veya gölet gibi bir yer Mekke'ye yaklaşık 15 kilometre civarında 10 mil uzaklıkta 15 kilometre civarında onlar e, oraya gelmek orada buluşmak üzere Ömer radıyallahu anh Ayyaş ve <gülüyor> evini ebni sözleşiyorlar diyorlar ki eğer e, kim burada bulunmazsa yani sabah buraya erişemezse, burada buluşamazsak e, bizden birisi yani tutuklanırsa müşrikler tarafından hapsedilirse, diğer iki kişi yoluna devam etsin. Yani hicrete devam etsin diyorlar. Sabah olduğunda e, diyor ki radıyallahu anh ben ve Ayyâh ibn-i Ebi'yi orada buluştuk ama diyor Hişam'ı müşrikler tutukladılar. Ve ona fitne verdiler. O da fitneye düştü. Yani Müslüman olduktan sonra dinden çıkıyor. Subhanallah. Dininden dönüyor. Medine'ye geldiğimiz zaman Amr bin Af yanında konakladık diyor. Şeyde Kuba'da. Sonra diyor Ebu Cehil ibn-i Hişam Haris bin Hişam'la birlikte Ayyaş'ın peşine düşüyorlar ve Medine'ye kadar geliyorlar. Ayyaş İbni Haris'in peşine düşüyorlar. Çünkü o amcalarının oğulları. Ayyaş, Ebu Cehil'in ve <gülüyor> Haris İbni Hişam'ın amca oğulları. Geliyorlar, Medine'de karşılaşıyorlar. Daha henüz tabi aleyhissalatü vesselam Mekke'de onunla konuşuyorlar. Diyorlar ki Ayyaş'a vallahi diyorlar, annen yemin etti. Annen yemin etti. Seni görünceye kadar başına taraf vurmayacağına Başını taramayacağına dair yemin etti Ona acı, ona merhamet et Yani Mekke'ye dön diyorlar Ömer radıyallahu anh de diyor ki Ey Ayyaş Kavmin yani bu gelenler seni fitneye düşürmek Seni dininden saptırmak istiyorlar Onlardan sakın diyor O da diyor ki benim diyor, ben diyor annemin yeminini diyor şey yapacağım. Onu yerine getireceğim. O yeminini bozduracağım demek istiyor yani. Annesine merhamet ediyor herhalde orada. Ve benim diyor Mekke'de malın var ben onu alacağım diyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki sen bilirsin ki ben diyor Mekke'nin zenginlerinden biriyim. Malımın yarısını sana veririm yeter ki bunlarla gitme diyor. Bunlarla gitme. Çünkü seni fitneye düşürecekler demek istiyor. Ama Ayyaş, Ömer radıyallahu anh dinlemiyor ve onlarla beraber yola çıkıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki buna rağmen bari şu devemi al. Yapacağını yaptın, çıkacaksın. Şu deveyi al. Bu deve diyor iyi bir devedir. bir tatkar bir devedir. Eğer diyor kavminden yana fitneye düşecek olursan yani sen, e, sen e, sana bir sıkıntı verecek olurlarsa bu deveyle onlardan uzaklaşıp kaçabilirsin. Neyse üçü birden Ebu Cehil, Ayyaş İbni e, Ayyaş İbni Ebi Rabia ve e, Haris İbni Hişam üçü birden Medine'den yola çıkıyorlar Mekke'ye doğru. Belirli bir mesafeyi aldıktan sonra Ebu Cehil diyor ki Kurnaz e ay diyor. Benim diyor devem çok yoruldu diyor. İyice ağırlaştı. Beni diyor senin arkana, deve senin arkana gelen deve senin deven üzerine bindirebilir misin? Arkana alabilir misin diyor. O da tabii hay hay diyor. Ondan sonra deveyi yıktırıyorlar, çökertiyorlar. Ay evi Rabia yere inince oturunca üstüne hücum ediyor. Ondan sonra elini bağlıyorlar. Ve o şekilde Mekke'ye götürüyorlar. Fitneye düşürüyorlar. Yani dininden dönmesi için ona bir sürü şeyler yapıyorlar, o da dininden dönüyor. Allahu oku. Onlar, yani bu iki kişi dininden dönen, Ayyaş ibni Ebi Rabia ve Hişam adındaki bu iki adam, kendi içlerinden diyorlar ki bizden artık ne sadaka kabul edilir, ne fidye kabul edilir, ne tövbe kabul edilir. Eman radiyallahu anh da diyor ki biz de böyle düşünüyorduk. Artık İslam'dan sonra küfre dönen kimseden bir şey kabul edilmez. Tövbesi kabul edilmez diyorlar. İçlerinden böyle geçirirken ayet geliyor. La ilahe illallah. Ayete bakın. Kul ya ibadillazina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah. Deki ey nefislerine karşı hadde aşan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allaha yaghfiru li kulli ve cemien muhakkaka Allah günahların hepsini bağışla. Hepsini, Subhanallah. İnnehu huvel gafurur rahim muhakkak o oh. Çok bağışlayan, çok rahmet sahibidir. Ve enib ila rabbikum ve eslimu lehu Rabbinize yönelin, ona teslim olun min qable ye'tikumu azab size azap gelmezden önce sun melatun sarun. Sonra siz yardımda olunmazsınız. Size bir kimse yardım da etmez, yardım da edilmezsiniz. Ve tedibu ahsene ma unzile ileykum min rabbikum Rabbinizden size indirilen şeyin en güzeline tabi olun. <gülüyor> Farkında olmadan Ansızın size azap gelmeden Önce Rabbinizden size indirilen Şeyin en güzeline tabi olun İşte bu ayetler geliyor Ömer radıyallahu diyor ki Bunu bir kağıdın içerisine yazdım Doğru Hişam'a gönderdim diyor Hişam ibni Asa Hişam da bunu alıyor Bu Zutuva denen bir bölge var Mekke'de. Oraya çıkıyor çıkarken e, böyle elinde o kağıt okumaya çalışıyor. Ondan sonra doğruluyor, tasdikliyor ama bir türlü anlamıyor ne dediğini. Bu ayetleri okuyor. Subhanallah. Ve dua ediyor orada. Diyor ki Allah'ım bunu bana anlat. Bunu bana öğret. Ne dediğini anlat diyor. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle benim kalbimde yer et. Yani onu açtı. Ne olduğunu öğrendim diyor. Ayet kerime'nin yani ne demek istediğini devemi aldım, üzerine bindim ve Aleyhisselatü vesselamın yoluna koyuldum diyor. Ona dahil oldum diyor. Evet. Bir başka rivayette İbn Hisham'in rivayetinde ise şöyle geliyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Medine'deyken, tabii bu hicretin hemen akabinde gerçekleşen bir olay olarak da e, anlatıldığı için Aleyhissalatü Vesselam'ın Medine'de olduğu e, haber veriliyor. Yani bu, bu rivayette Medine'de. Diyor ki Vesselam, kim diyor? Ayyâş ibn-i Ebi ve Hişem bin As'a gider. Mekke'ye yani gönderecek bir adam arıyor. Velid İdmi Velid de diyor ki ben giderim diyor. Senin için diyor onların yanına giderim ve onlara söylerim diyor. Yani bu gelen ayet kerimeleri onlara şey yapmak için, bildirmek için. Hani onlar dinden çıkıyorlar ama içlerindeki durumlarına da kalplerinden, içlerinden üzülüyorlar. Yani sıkıntıya giriyorlar. Bizim tövbemiz kabul edilmez, biz artık dinden çıktık diye. Allah Azze ve Celle de bu ayetleri gönderince Aleyhisselatü Vesselam, kim bunlara gider, bunlara haber verir deyince, Velid İbni Velid ben giderim diyor. Mekke'ye gidiyor, gizlice Mekke'ye varınca, bir tane kadınla karşılaşıyor. Kadına diyor ki, nereye gidiyorsun ey Allah'ın kulu? Diyor ki, iki kişi var. Mapus, mah. yani hapisteler. Onların yanına gidiyorum, onlara yemek götürüyorum diyor. Velid İbni Velid kadını takip ediyor, bakıyor ki o iki adam. Yani Hişam ile Ayyaş. Bu iki adam. Sonra e, o eve gelince bakıyor evin üst tarafında çatı yok. Bekliyor bir müddet. Kadın gittikten sonra duvara tırmanıyor ve içeriye giriyor. Adamlar bağlılar. Bir tane taş alıyor şöyle eline. O e, Ayyaş ile e, Hişam'ın bağlı olduğu ipin Beyaz zincir neyse işte, ipin altına koyuyor taşı. Ondan sonra kılıcıyla vuruyor ve kesiyor. Onun için onun kılıcına bu Velid İbni Velid'in kılıcına du merve demişler. Yani taş sahibi diye. Onlar oradan kurtarıyor ve doğru Medine'ye götürüyor. Tabii Mekkeli Müşrikler bunu fark edince böyle bir olayı fark edince Ebu Cehil ee, Abbas'a diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasına Bu senin diyor kardeşinin işidir O bizim cemaatimizi Topluluğumuzu böldü İşimizi parçaladı Ve bizim aramızdaki Kopardı diyor Evet Bu şekilde Bu ayetler kardeşlerim Bu iki adam hakkında geliyor Önce e, iman edip hicret eden Sonra da hicretinde fitneye düşüp Arkasından da dininden dönen kimseler hakkında. Ama sonradan tekrar onlar İslam'a dönüyorlar. Bunun gibi daha nice misaller var. Hicret kız sahaları. Müellifin söylediğine göre. Onlardan bir tanesi de hakimin müstidrekinde rivayet ettiği bir hadis. Ebin Hişam da başka yerlerde bundan bahsediyor. Suheyb adında birisi. Suheyb. O da hicret için çıktığı zaman Mekke ehli, Kureyş şimdi ileri gelenleri veyahut da müşrikler diyelim onun peşine düşüyorlar. Bu da ok atmasını iyi bilen birisiymiş. Bir rivayete geldiği üzere çok uzağa ok atabiliyor. Okunun e, torbasını yere koyuyor ve diyor ki bana erişemezsiniz. Yani bana erişemezsiniz. Ben diyor sizden her bir kimse için ok atacağım. Sonra da kılıcımın yanına kılıcımın yanına varacağım, yani kılıcımı elime alacağım demek istiyor Allah-u Alem. Ve siz benim bir adam olduğumu bileceksiniz, göreceksiniz diye. Ondan sonra da onlara diyor ki, ben diyor Mekke'de iki tane cari bıraktım, onlar sizindir diyor. Onlar size veriyorum. Yani isterseniz beni serbest bırakın diyor. Onlar da, ona razı oluyorlar, geri dönüyorlar. Bir başka ifadede ise diyorlar ki ey Suheyb sen fakirdin, zengin oldun, bizim aramıza geldin. Şimdi de hicret ediyorsun deyince Suheyb de diyor ki malımın hepsini size bırakmıyorum. Tamam diyor beni yoluma bırakma, bana engel olmayın yeter ki ben hicret, hicret edeceğim. Diyor. Malımın hepsi sizin olsun diyor. Ve ayet geliyor bakın. Daha kendisi gelmeden, medineye gelmeden ayet geliyor. Ve minen nesme, yeshri nefsahı bıtuga İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını istemek için kendi nefsini satın alır diyor. Kendi nefsini, canını satın alır. Yani malına, mülkünü elinde bulundurdu. Her şeye karşılık Allah'ın rızasını ister. Allah'ın hoşnutluğunu ister ve neslini satın alır diyor. Allahu akbar. Allah kullarına karşı çok merhamet sahibidir diyor. Bu ayet geliyor. Suheyb Medine'ye gelince diyor ki aleyhisselatü vesselam Ey Suheyb ne karlı bir kazanç Ne karlı bir kazanç yaptın. Ne karlı bir alışveriş yaptın Suheyb diyor. La ilahe illallah. Onlar öyleydi. Öyle değerli, öyle fedakar insanların sırtından bu din bize geldi. Onların ellerinden bu din bize geldi. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Onlar gerçekten güzide, güzide örnekler. Onların peşinden gitmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Daha kahramanlar, kahramanı Ebu Bekir radiyallahu anh. O da hicret etmek istiyor. O da malının mülkünü feda etmiş. Mekke'de tamamen Zulmü altında olan, özellikle cariye, köle konumunda malı, mülkü olmayan işkence altında olan kimselere harcamış. Onları kurtarmak, onları satın almak için bunları söyledik. O da hicret etmek istiyor. Hazırlık yaptığı zaman, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Bekir yavaş ol diyor. Ağır hareket et, yani beraber hicret edeceğiz diyor. Anam babam sana feda olsun. Gerçekten bu doğru mu diyor. Yani sen de hicret edecek misin? Sana da izin verildi mi diyor. Sen Sana da izin verildi mi hicret hüsusunda diyor. Anam babam sana feda olsun diyor. O da evet diyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh, nefsini tutuyor, hicret etmiyor. Aleyhisselatü vesselam'ı bekliyor. İki tane de deve. Böyle iyi develerden onları tam dört ay Dikenli böyle meşe ağacının şensiyle, herhalde yapraklarıyla filan iyice besliyor. Kimseye çaktırmadan. Ondan sonra onunla birlikte zamanı gelince inşallah söyleyeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hicret ediyorlar. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Allahu Teala bizi hakkıyla sahabeleri anlayan, onların yolundan giden Müslümanlardan, müminlerden, muvahhidlerden, salihlerden eylesin. Evet. Muhsinlerden eylesin. Evet. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışlasın. Evet. Bizi Firdeviz cennetine alsın. Azevallahu evet. aleyhi ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhanıkallahu aleyhi ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfereke ve